Ta Ha suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim aleykel Kur'an'ı kur sana meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik. İllâ Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, İrşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. Allah'ın O Rahmandır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur. <gülüyor>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 En güzel isimler ve vasıflar onundur. <Sessizlik> Sahi olmadı mı senin haberin Musa'nın durumundan? <Sessizlik> Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilindi gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kör alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi inni ana rabbukta na'nleke din leke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 Neredeyse açıklayasın geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. Fela <gülüyor> Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. <gülüyor> Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey et. Asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. Bırak onu Musa buyurdu. Hemen bıraktı. Bir dene görsün, hızla kıvrılıp sürünen, kocaman bir yılan oldu. <gülüyor> Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz, buyurdu.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 Ya bir dedi. Genişlet görüşümü. <Sessizlik> Kolaylaştır işimi. <Sessizlik> Çözüver şu dilimin bağını.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 Onunla beni takviye et. Onu bu işime ortak et. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. Aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. <gülüyor> Musa dedi, istediklerin sana verildi. <gülüyor> Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. <gülüyor> o vakit annene ilham edip dedik ki... <gülüyor>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 وقتلت نفسا فنكيناك من الغنب وفتناك فتونا فلبقت سنين في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 Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidin. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. <Gülüyor> gidin Firavun'a zira o iğhazde Tekula lehum Ona tatlı yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır yahut hiç değilse biraz çekinir. <gülüyor> Maram benha dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. <gülüyor> Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. İyâhu <gülüyor> fekûlâ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 şeyin kurgunu sonraga Rabbimiz dedi her şeyi yaratan sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan yüce yaradandır buna iyice inan <gülüyor> Firavun dedi ki, peki o zaman, önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? Onların durumu, Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. On ne şaşırır, ne de unutur, dedi. Altyazı M.K. <Sessizlik>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 siz yiyin, hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda, aklı olanlar için ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır. VE <gülüyor>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 Bizi yerimizden, yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? ne?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 Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi. <Sessizlik> Firavun işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi. <gülüyor>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 Onlar Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler. <gülüyor> Siz ortaya koyun dedi. Bir dene görsün. Onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. <Sessizlik> Musa birden içinde bir endişe duydu endişe etme dedik zira sen galip geleceksin <gülüyor>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 Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. <gülüyor>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 Biz Rabbimize iman ettik. O'nun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve O'nun mükafatı daha devamlıdır. İnnehu <gülüyor> Kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdir Orada ne ölür kurtulur ne de yaşamı hayat sayılır <Sessizlik> Kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Gen ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur.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 Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Ve <gülüyor> ve Böylece Firavun, halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. Yeah.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 وقتا حسنا أفقال عليكم الله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 Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi. <gülüyor> Musa döndüğünde bu durumu bilmediğinden Harun dedi. Onların sattığını gördüğünde <gülüyor> Benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı. <gülüyor> İtu Ey anamın oğlu dedi Harun lütfen sakalımdan saçımdan beni çekiştirip durma ben senin, İsrailoğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir, dedi.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 Lâ ilâhe illallâh. şey'in Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. <gülüyor>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 Kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük onlar için ne ağır bir yük olacak Devamun Sur'a üfleneceği gün biz suçlu kafirleri gözleri korku ve heyecandan göm gök vaziyette haşredip toplayacağız. Kendi aralarında sessizce konuşurken dünyada olsa olsa, 10 gün kadar bir şey kaldınız derler. <Sessizlik>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 Bir de sana o gün dağların durumunu sorarlar de ki Rabbim onları darmadağın edecek Ufalayıp savuracak <Sessizlik> yerlerini dümdüz boş vaziyette bırakacak. <Sessizlik> Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. Yawme <gülüyor>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 gün, Rahman'ın şefaat izni verip, sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. <Sessizlik>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 Min olarak güzel ve makul işler işleyen ise ne zulümden ne de haklarının çiğnenmesinden korkar. <Gülüyor> İşte böylece bu kitabı, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla anlattık. Ta ki insanlar, Allah'a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki O, kendilerine bir ibret ve uyanış versin. <gülüyor>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 Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. وَعَسَى اِلَى اِلٰهِكَ اَنْ تَأْتِيَ فَنَقُولَ لَكَ İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim? <Sessizlik>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 Sonra Rabb'i onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine masar etti. <gülüyor>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 ينشون في مساكنهم إن في Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesilleri helak edişimiz onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır. <Gülüyor> Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu. <Sessizlik>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 ابي الزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه ورزق ربك خير.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 Ola!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 De ki, herkes beklemede, siz de gözleyin bakalım, doğru yolu tutanların, hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.